Yusuf bin el husayn er şöyle diyor. Dünyadaki en değerli şey ihlastır. Kalbimden rüyayı gidermek için ne kadar çok çaba gösteriyorum. Sanki o kalbimde başka bir renkte bitiyor. Yusuf bin Esbat şöyle diyor. Niyeti bozuk olmaktan kurtarmak, ağır işte çalışanların çalışmasından daha zordur. İbnül Cevzi Sıfatül Safbe 4.65 Kötülüğü emreden nefis, ihlası kula kusurlu hale getirir ve nefret edilecek şekilde gösterir. Kaderi inançta gerekli olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana fayda verecek şeyleri hırsla talep et ve Allah'tan yardım iste. Yapacağın işlerde acizlik gösterme. Eğer sana bir musibet gelecek olursa, keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle olurdu deme. Ve lakin Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Çünkü keşke şeytanın amelini açar, şeytanın işini kolaylaştırır. Buhari Müslim 2664 Diğeri ise Bil ki sana gelen musibet muhakkak sana isabet edecektir. Hata yapmaz ve senin için takdir edilmemiş musibet de sana isabet edici değildir. Ebu Davud 4699 İbni Mace 77 Ey Rabbim göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni. Taha Suresi 25-28